Samusla Gürer Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhaba ben Didem Gürzap. Merhaba ben Kerem Doğan. E, programımızın adı Kamus'la Güreş. E, kamus'un ne olduğu ile ilgili bir başlangıç yapalım dedik. Kamus bazılarınızın bildiği gibi lügat sözlük anlamına geliyor... Ee, ve kamusla güreş olmaz diye bir söz var eskilerden kalma hatta e, lügatla pehlivanlık olmaz şeklinde de e, kullanılıyormuş e, biz tam tersi kamusla güreş yapacağız değil mi Kerem? Evet ee, o yüzden programımıza bu adı seçtik. Ee, aslında tek bir sözcükten yola çıkacağız. A'dan Z'ye kadar 26 program boyunca ulaşacağız. Ee, bazı harfleri bir araya getirerek. Ve o sözcükten e, yola çıkarak nerelere gideceğiz? Kendi hangi sözcüklerimizi bulacağız? Bunu göreceğiz hep birlikte. Ee, şimdi... İlk harfimiz A ve ilk sözcüğümüz Amerika. E, konuya başlamadan önce e, Kerem'e sormak istiyorum. Madem bu kadar sözlük sözcük diye başladık. Bir sözlüğün, sözcüğün sence kaç anlamı var Kerem'ciğim? Canım iki anlamı olduğunu düşünüyorum. Bir gerçek anlamı. <gülüyor> Bir de gerçek olmayan anlamı. Mecaz diyor. E, mecaz ona. evet mecaz anlamı anlamında... E, Efendim edebiyat dersinden anımsadığımız kadarıyla işte yan anlamı var sözcüklerin, Tabii. terim anlamları var, deyimler ya da atasözlerine baktığımızda anlamları değişiyor. Fakat sevgili dinleyiciler biz buradan da bambaşka anlamlara gideceğiz. Evet adımız kamusla güreş, sözcüğümüz Amerika. Amerika'ya başlarken, Amerika'ya tabi hani çok bilindik bir yerleşmiş bir deyim var işte. Amerika'yı yeniden keşfetmek. Bakalım Amerika'yı ne kadar yeniden keşfedebileceğiz? O anlamda Gustav Flaubert'in yerleşik düşünceler sözüne bir bakayım dedim. Ve orada Amerika başlığı altında adaletsizliğe iyi bir örnek. Christophe Colomb tarafından keşfedilmiş ama adını Amerigo Vespucci'den almıştır diyor. Amerigo Vespucci bildiğiniz gibi İtalyan bir denizci. ...senin de bir baktığın bir sözlük var Didemciğim... ...onunla bir bakalım istersen. Evet, Flauber'den sonra Ambrose Beers'in Şeytanın Sözlüğü var... ...benim de elimde. Ee, orada aslında Amerikalı'nın tanımı yok... ...Kızılderili'nin tanımı var. Ee, uzun bir tanım bu. Ee, hatta şiirsel bir şekilde getirmiş Beers Kızılderili'yi. Şöyle, Kolomb İspanya'dan yola çıkıp da... ...Engin Denizlere yelken açtığında... ''Bilinmeyen bir yere vardı sevinçle ve hafifçe sıçrayarak iniverdi sahile.'' Derken bir adam çıktı karşısına, yüzü gözü boyalı ve anadan doğma. Oranın yerlisi olmalıydı, kaba biri. Ama batıya has fiziğiyle gayet heybetli. Kolomb haykırdı, ''Dostum, keşfedildin işte.'' ''Pek sayılmaz.'' dedi adam, ''Bence aksine, bulunan bir kişi varsa o da sensin.'' Zira ben kendi topraklarımdayım ne de olsa. Halbuki sen burada karıya çıkmadan önce kaybolmuştun dalgaların fırtınanın elinde. Her neyse dedi Chris. Tartışmayalım bunu. Benim için hiç fark etmez nasıl oldu. Anladığım kadarıyla sen bu adanın şefisin. Adam cevap verdi. Öyle de diyebilirsin. Pekala bundan böyle İspanya kralına tabi olarak hüküm süreceksin bu adada. Kızıl derili şefi değilsin şu andan itibaren. San Salvador'un valisisin artık sen. Beni yoruyorsun dedi yerli Kolombo. Kendine gel biraz, yüzünü bir yıka. Cehaletin öyle yoğun ki, yemin ederim onu kolayca bir bıçakla kesebilirim. Bilgisizliğini gölgede bırakan bir şey varsa, o da yüzsüzlüğün ve küstahlığındır olsa olsa. Bu kadar beterini görmemiştim ömrümde. Şimdi sus da söyleyeceklerimi bir dinle. Ben kızıl derili değilim, karayipliyim. Kara iplere dayanır bütün kökenim. Vesan Salvador değil buranın adı da. Ana Kanguango diye anılır bu ada. Hiç şüphesiz adam daha devam edecekti ama Kolomb onun kafasını uçuruverdi. Her tarafı kuş tüyleriyle dolu olan kelle, badminton topu gibi süzüldü göklere. Evet, çok güzel. Şimdi keşfin getirdiklerine bakacağız tabii. Ve götürdüklerine. Ve götürdüklerine. Keşfin getirdikleri maalesef çok acı oldu. Neler oldu, neler dönüştü. Bunlara bir bakacağız. Bunlara bakarken dil, din, kültür, hayvan, arazi yapısı, fauna, flora, nüfus, bloşççı, hastalıklar ve hatta fikirler bile değişti. Sevan Nişanya'nın Elif'in Öküzü ya da sürprizler kitabına bakmıştım ben geçen hafta. Burada hani dildeki dönüşümle ilgili olarak bir anekdot var. Amerika'da bir ülke Arjantin'le ilgili. Latince, Arjantin, gümüş demek. İspanyollar, e, Güney Amerika'nın en büyük gümüş madenlerinin bulunduğu bu ülkeye. İlkin La Plata adını veriyorlar. Yani gümüş adını. E, 1821'de bağımsızlığını ilan edince La Plata eyaleti, Latince isimler daha bir oturaklı geldiğinden olacak. La Plata'nın Latincesi olan Republika, Argentina yani Gümüş Cumhuriyeti adı verilmiş. Eski katadan yeni kıtaya E, ...dil e, dönüşümü... ...diyebiliriz burada. Bir yandan da bayraklara baktım... Hani ...biraz istilanın çizgileri hissediliyor mu... ...yerellikten esintiler var mı diye... Hı hı. ...yeni ve eski anlamında... Hı hı. ...burada hani ilginç olan... E, ...birkaç bayrağa baktığımda... ...Arjantin ve Uruguay bayraklarını... ...gördüm... ...Arjantin ve Uruguay hepinizin de bildiği gibi... ...sevgili seyirciler... E, ...mavi ve beyaz renklerden oluşuyor... ...her ikisinde de Mayıs güneşi var... Mayıs güneşi İnka uygarlığındaki güneş tanrısı İnti'den esinlenerek yapılan bir simge. Ve bu simgenin üzerinde somutkan bir güneş yer alıyor. Bu her ilki, ülkenin de bayrağında yer alıyor. Bu da eski İnka uygarlıklarına bir gönderme anlamını ifade ediyor. E, Brezilya bayrağına baktım sevgili Didemciğim aynı zamanda. Orada da hani hepimizin bildiği gibi... E iki renk hakim, yeşil ve sarı renkler. Yeşilde Portekiz kraliyet ailesini temsil ediyor. Sarı ise Habsburg hanedanını. Yani Avrupa'dan taşıdıkları. Evet, Öyleler eskiden. Ee, birkaç bayrakta birden hatta işte resmi bayraklarda, ulusal bayraklarda, armalarda kullanılan Frigia başlığı var. Yani çok ilgimi çekti. Hatta biraz da Şirin Baba'ya benzettim. Şirin Baba'nın nişabasına benzettim. Bu da hani bu başlık yumuşak kırmızı renkli, tepesi öne kıvrımlı koni biçiminde bir başlık ve kulaklarını izlemek için Kral Midas'ın da kullandığı söyleniyor. Hmm. Ee, Roma'da serbest bırakılan köleler tarafından taşınmış. Bu yüzden özgürlüğü temsil ediyor. Bu özgürlüğü temsiliyet durumu e, bahsettiğim birkaç bayrakta işte Latin Amerika'da özellikle Nikaragua, Nikaragua ve Paraguay bayraklarında kullanılmış. Gene batıdan getirdikleri bir Tabii. şey içeriyor yani. Aynen. Aslında sevgili dinleyiciler biz Amerika ile ilgili bilgiler vermiyoruz sadece. Bu bilgiler, alıntılar, sözlük açıklamalarından yeni sözcüklere varacağız. Yani Amerika bizi hangi sözcüklere götürüyoryu konuşacağız. Mesela şu ana kadar biz Amerika sözcüğünden Keşif e, sözcüğüne gittik. Aslında yavaş yavaş istila sözcüğüne doğru da gidiyoruz. Tamam. E, eski kıtadan bir takım şeyler hem bayraklarda hem dilde karşımıza çıkıyor. Yeni sözcüğüyle bol bol karşılaşacağız. Yeni kelimelerimiz de bunlar, onları hatırlatarak ilerliyoruz. Hatta ben bir araya girmişken Jared Diamond'ın Tüfek, Mikrop, Çelik diye bir kitabı vardır. Çok meşhur bir kitap Tubitak'tan basılan. <Gülüyor> o kitapta bu neden o Eski kıtadan, Avrupa'dan, Batı'dan Amerika'ya gelip de Amerika yerlilerinin mekanının istila edildiğini de niçin tam tersi olmadığını, Amerika yerlilerinin, Kızılderilerin, İnkaların, Mayaların Avrupa'ya gidip aynı şeyi yapmadığını içeren önemli bir kitaptır. Sizi yeni sözcüklere, yeni bilgilere götürecektir. Parantez içinde bir ondan bahsedeyim. Gene Kerem'e aktarayım sözü. Dönüş... Dönüştürme anlamında e, baktığın zaman bütün kıtaya, e, kuzeyinden güneyine özellikle dil an anlamında yani dönüşümler söz konusu olmuş. Kuzey Amerika'da, Kanada'da Kübek eyaleti haricinde e, ve Amerika'da İngilizce hani resmi değil Kübek e eyaletinde Fransızca konuşuluyor. Orta Amerika hani biraz daha karışık İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Felemekçe. Tabi hani burada sö sömürenin e, etnik Kimliği e, orada konuşulan dile de yansımış. E, Güney Amerika'ya baktığımız zaman e, Brezilya'da Portekizce, Guyana'da İngilizce, Fransız Guyana'sı tahmin ettiğiniz gibi Fransızca, Surinam'da Felemengçe, diğerlerinde de e, İspanyolca konuşuluyor. Getirdikleri Di dili bir şekilde Aynen. bulundukları mekana yaymışlar yani. Evet, aynı zamanda nüfus anlamında da bir değişiklik söz konusu olmuş sevgili seyirciler ve Didemciğim. Özellikle 17. yüzyıldan sonra Brezilya ve Peru'da Japonlar hani görülmeye başlıyor. Arjantin'de İtalyanlar, hmm. Afrika'dan getirilen e, siyah köleler. Bununla ilgili enteresan bir, bir anekdot var. Yani Guyan... çok pardon bir gelenler var bir de getirilenler var. Tabii getirilenler var. Getirenler, getirilenlere de iyi bir örnek anlamında Guyana hani örneğini vereceğim. E, bir İngiliz sömürgesi. Yerel halkın e, şeker plantasyonlarına e, yanaşmaması üzerine... Afrika'dan siyah köleler ve Hindistan'dan sözleşmeli işçiler getiriliyor. E, hatta 1992'de Cheddi Jagan adlı Hintli devlet başkanı oluyor. Yani bu iki e, unsur Afrika'dan getirilen siyah köleler ve Hindistan'dan getirilen sözleş sözleşmeli işçiler sonradan buranın e, siyasi yapısını da e, belirliyor. Halkın yüzde otuz Hindu. Hı, i̇lginç e, çok Urduca, da bilinmeyen bir şey. Evet aslında. Urduca konuşuluyor. Bir enteresan bilgi de hani getirilen anlamda Venezuela ismi Venezya'dan yani bildiğimiz Venedik'ten geliyor. İspanyollar yerli evlerinin Venedik'i çağrıştırması nedeniyle küçük Venedik anlamındaki bu adı vermişler Venezya'yı. Böyle dilden bahsetmişken ben de e, elimde Enis Batur'un Amerika büyük bir şaka sevgili Frank ama ona ne kadar gülebiliriz e, kitabından e, çok ufak bir alıntı var. E, burada e, aslında İngilizcenin kendisiyle Amerikalıların kullandığı haliyle biraz e, alay ediyor Batur. ...miyavlama olarak nitelendiriyor Amerikancayı. Hı hı. Ne zamandan beri ve neden İngilizce bu hale dönüştü acaba? Bu soru dün e, Paul ve Mary'den Blowing'in The Wind şarkısını dinlerken e, kesinleşti kafamda diyor. Village'den 1960'ların başında gelen o pırıl pırıl pürüzsüz İngilizce'ye ne oldu? Televizyon sunucularından başlayarak bütün Amerikalıların gırtlakları yağlanabilseydi... ...bu korkunç gıcırtı dilinden kurtulabilirler miydi diye... E, Amerikan İngilizcesi ile ilgili bir e, ironi söz konusu. E, burada e, ufak bir müzik arası vermek istiyoruz. Bu kadar çok Amerika sözcüğünün ardından Madonna'dan American Pie. Açık Radyodayız 94.9. Kabus ile Güreş. Didemcim sen devam ediyorsun. Evet, Amerika sözcüğünden başladık. Hangi sözcüklere götürüyor bizi Amerika? Bunu konuşuyoruz. Şimdiye kadar keşif, istila, güç, eski ve şimdi de yeni sözcüğüne varıyoruz. Eee yeniyle ilgili Dvorak'ın Antonin Dvorak yeni dünyadan diye bir senfonisi var. 9 numaralı senfonisi 1800'lerin sonunda Amerika'ya gittiğinde yazmış. Ve bu yeni dünya e, sözü çok kullanılan, e, hep oraya işte kaçmak, gitmek, yeni bir hayat kurma e, üzerine e, hayli öne çıkan bir sözcük. Zaten e, Amerika'da 45 kent ve eyaletin ismi New ile başlıyor. Sadece birkaç tanesini paylaşıyorum. New Orleans, New Castle, New Port, New Amsterdam, New Hampshire, New Mexico, New York, New Jersey gibi hı hı. E, daha 40 tane e, sözcükle karşı karşıyayız. Ee, bu e, eski iğne karşılaştırmasından sonra e, istila ve dönüşümle ilgili konuya devam ediyoruz aslında. E, bu e, Amerika'nın e, sadece e, eski ulusları ortadan kaldırıp dönüştürüp toprakları ele alması şeklinde gelişmiyor e, bu, bu istila. Hı hı. E, başka ne görüyoruz bugün Kerem? E, tabii markalar. Görüyoruz, hani e, Amerikan sinemasını görüyoruz. E, Sosyal medyadaki Facebook, Google falan her şey Amerikan evet, evet. kökenli sanki. Bunlar da aslında kelimelerimiz olabilir. Hı -hı. E, ve e, neredeyse ezbere bildiğimiz bir sürü e, kavram ve sözcük var. İşte Hollywood deyince... hemen Amerika akla geliyor. Evet, aklımızda gelenlerden bir tanesi cowboy, NBA, rock and roll. Hürriyet heykeli, hot yani, dog... Evet, jazz, gökdelenler değil mi? NASA, Pentagon... Beyzbol... Beyzbol, evet... Steve Jobs... Bunlar arttırılabilir. Aslında ne kadar çok kelime biliyoruz. Sen başka hangi ülkeyle ilgili bu kadar çok sözcüğü ezbere söyleyebilirsin Kerem? Aslında hiçbir ülkeyle herhalde söyleyemeyeceğim. Artık ciğerlerimize kadar... İşledi. İşledi, evet. E, bu e, istila ve dönüşüm hali, dönüşüm kelimesi de eklendi böylece sözlüğümüze. E, bana John Carpenter'ın They Leave diye bir filmini e, anımsattı. E, bunu e, podcast kanalımızda, e, sayfamızda da bulabileceksiniz. Bazı görselleri, bahsettiğimiz kitaplar, filmlerle ilgili e, listeleri oradan ulaşabilirsiniz e, İlk hafta geçtikten sonra. Bu John Carpenter'ın filminde dünyayı sanki uzaylılar istila etmiş gibi aslında bu markaların, bir takım şirketlerin, insanları aptallaştıran reklamların nasıl her tarafı doldurduğunu anlatır film. Zamanımız çok kalmadı o yüzden ayrıntısına girmiyorum ama film biraz eski kalmakla beraber çekimleri açısından çok iyi tavsiye ediyoruz bir de Amerikan karşıtlığı kavramı üzerinde duralım. Hani vaktimiz yettiğince. Eee İshankar Yıl adlı kitapta Sel yayınları tarafından basılmış 20. yüzyılın baş kaldiri sözünde özellikle Afro saç, Marcus Garvey e, ve Paul Robeson isimleri özellikle dikkatimi çekti çünkü hani hepimizin bildiği Amerikalı Malcolm X, Ku Klux Klan, ...Kölelik, Kara Pantherler gibi bilindik isimler ötesinde özellikle dediğim gibi Paul Robeson'u 1898-1976 yılları arasında yaşamış bahsetmek istiyorum biraz. Bu Amerikalı bir oyuncu, avukat aynı zamanda atlet, bas, bariton ses sanatçısı, yazar, insan hakları savunucusu. Ee, Amerika Barosu'nda kayıtlı ilk zenci avukat. Bu 1900'lerin başında oluyor sevgili dinleyiciler. Otello'yu oynayan ilk zenci oyuncu. Hmm. O zamana kadar hep boyanmış beyazlar mı oynamış. Evet, <gülüyor> herhalde. <gülüyor> yani bir de bizim hani bizi ilgilendiren kısım anlamında Nazım Hikmet'in serbest bırakılması için kampanya başlatıp şairin dört şiirini bestlemiş aynı hmm. zamanda bu çok ilginç ekli ilk defa duydum Çok ilgimiş. Amerikan Komünist Partisi üyesi anti-fasist Yahudi Komitesi kurucularından kendisi. Evet ilginç aslında bazı kişilerin isimleri daha çok biliniyor ama bayağı zengin. Bu arada bu e, Amerika'nın diğer yüzü eleştirilen başlıkları e, veyahut da e, onunla savaşın veren insanlar başlığı altında pek çok şey var. İşte Simon Bolivar var mesela Hı -hı. ya da işte Castro, Che Guevara, Küba deyince sanki karşıt anlamlılar sözlüğü gibi bir şey. Direkt Amerika çağrışıyor gene. Evet. Ya da Amerika'nın e, eksi yüzü gibi baktığımız zaman bucada avıyla Macartney hatırlıyoruz evet, Vietnam, Vietnam Keza Kennedy suikastı eee bu, bu Aynı zamanda bana Oliver Stone'un bir belgeselini e, hatırlattı. E, Türkiye'de Amerika'nın gizli tarihi diye e, belgesel dizisi olarak yayınlanmıştı. Aslında İngilizcesinde e, bilinmeyen anlatılmamış tarihi olarak geçiyor ve başka bir e, Amerika sözlü olarak e, bu belgeseli izleyebilirsiniz. Amerika'nın e, bilinmeyen gizli tarihini kendilerini e, çok iyi eleştirdiklerini de aynı zamanda gösteren e, bir ...belgesel bu. Hı hı. E son olarak da popüler siyasi deyimler sözlüğünden bahsetmek istiyorum. İletişim yayınlarından Alper Sedat Aslan, ve baskın bıçakçının e, derlemiş olduğu. E, burada hani bizim açımızdan Türkiye açısından hani Amerika e, birçok başlık altında incelenmiş ama ilgimi çekenlerden bir tanesi Morrison Süleyman... Süleyman Demirel biliyorsunuz 60'lı yılların başında e, temsilciliğini yaptığı Amerikan şirketi Morrison Knutson'a izaf eden, Morrison Süleyman olarak da anılmış. E, Morrison firması Ereğli Demir Çelik Tesisleri ile ODTÜ'nün e, bazı testlerinin yapımını üstlenmişti. Demirel'in e, maliyetteki artış öne sürerek ODTÜ'nki inşaatlar için temsilcisi olduğu Morrison firmasında fazla ödeme yapılmasını istemesi tepkilere yol açıyor... Morrison firması Ereğli Demirçelik'teki iş uyuşmazlıkları nedeniyle de kamuoyun gündemindeydi. Süleyman Demirel'in Amerika'nın adamı olduğunu düşünen çevriler 60'lı yıllarda kendisinden sık sık Morrison, Süleyman olarak söz etti. Hmm, Bu da bizi da... ilgilendiren kollardan evet, bir tanesi. Çok bilinmeyen de bir şey. Yani burada şey gidiyoruz, gene kelimelere varacağız ya, sonuçta Amerika'yı yüceltme söz konusu, yerme söz konusu, Amerikan hayranlığı söz konusu, bir aşk nefret ilişkisi var diyebiliriz. Aşk nefret kelimelerine doğru gidiyoruz. Kendi içlerinde de böyle bir şey var. Yani bir özellikle Amerikan filmlerine baktığımız zaman ...uzaylıları, askerleri, işte yoksulları, zor durumda olanları kurtaran büyük kurtarıcı Amerikalı var. Evet. Ve o Amerikan bayrağı her zaman bir dalgalanıyor. Öte yandan kendi içlerinden bayağı sıkı eleştirmenler çıkıyor Amerika'yı eleştiren. Evet gene benim aklıma birkaç film geldi. Ee, i̇şte bu gerek tarihleriyle ilgili çok eleştirel bakan, gerek alaylı ve ironik olarak Amerika'yı ele alan filmler bunlar. Bir Mystic River e, var. Aslında üç çocuğun e, hayatını ve yetişkinlikteki halini anlatıyor gibi görünürken aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki hegemonyasını e, sembolik olarak filmin anlattığı e, açıklaması söz konusu. Keza çok da bilinmeyen God Bless America diye bir Film var. E, festivalde izlemiştim ve... E, ...film komedi gibi... ...görünmekle beraber bütün yapay... ...Amerikan değerlerini... ...makineli tüfekle e, yok eden... ...bir orta yaşlı Amerikalı ile... ...bir genç kızı e, anlatır. Makineli tüfek deyince aklıma geldi... De ...Makineli tüfek gibi konuşarak... ...yetişmeye çalışıyorum programın sonuna. Ve bitmek üzere programımız... <gülüyor> Ee, biraz daha e, vaktimiz kaldı mı? Bu arada teknik masada Ömer Şahin'e çok teşekkür ediyoruz ve ne kadar vaktimiz kaldı diye soruyoruz. Ee... Şöyle bir şey yapalım. Bütün bu konuşmanın sonunda yeni istila, güç, eleştiri, Amerikan rüyası, aşk, nefret, öz eleştiri, öz güven gibi başka yeni sözcüklere vardık. Bahsedemediğimiz kitap, film, sözlük ve resimlere blogumuzdan ulaşabilirsiniz bir hafta on gün içerisinde. İyi günler, iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere.